Sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'den dini hikayeler serimize devam ediyoruz. Doğruluk Örneği Yusuf Hz. Yusuf, Efendisinin hanımının kötü ve ahlak dışı teklifini reddetmiş, onun sözünü dinlememişti. Çünkü Allah'a karşı gelmekten korkuyordu. Kendisini büyüten, besleyen efendisine kötülük yapmak istemiyordu. Bunun üzerine vezirin hanımı, Hazreti Yusuf'u efendisinin yanında kötülemek ve onu gözden düşürmek için türlü türlü oyun ve hilelere başvurdu. Ona dedi ki, ''Her yerde kadınlar Yusuf'la benim hakkımda ileri geri konuşuyorlar. Bizim dedikodumuzu yapıyorlar. Bu dedikoduları önlemek, ailemizin şerefini korumak ve benim suçsuz olduğumu ispat etmek için bir müddet Yusuf'un cezaevinde kalması uygun olacak.'' Böylece Yusuf'un suçlu, ''Benimse masum olduğum kabul edilecek. İstersen daha sonra Yusuf'u tekrar hapisten çıkartırsın.'' dedi. Vezir de konuşulanlardan rahatsız olmuştu. Sonunda buna karar verdiler. Hz. Yusuf'u hapse attılar. O gün Hz. Yusuf'la beraber iki genç adamı da zindana atmışlardı. O ikisi Hz. Yusuf'la tanıştılar. Başlarından geçenleri anlattılar. Hep birlikte arkadaş oldular. Bir gece bu gençlerin ikisi birden değişik rüyalar gördüler. Sabah kalktıklarında bu rüyalara anlam veremediler. Bu rüyaların yorumunu merak etmişlerdi. Sabah olunca Hz. Yusuf'a rüyalarını anlattılar. O rüyaları yorumlamasını kendisinden rica ettiler. Bunlardan birisi rüyamda kendimi üzüm sıkıyor ve ondan şarap yapıyor gördüm. Bu şarapları krala içki olarak sunuyordum. Benim rüyamın yorumu ne olabilir?" dedi. Diğeri de "Benim rüyamda da başımda bir ekmek vardı. Kuşlar başıma konup o ekmekten yiyorlardı. Rüyamızın yorumu hakkında ne söylemek istersin?" diye sordu. Her ikisi de "Biz seni iyi kalpli, doğru bir insan olarak tanıdık. Bu rüyaları yorumlasan, yorumlasan ancak sen yorumlarsın." dediler. Hazreti Yusuf onlara Nasıl bir rüya görürseniz görünüz. Gördüğünüz rüya gerçekleşmeden önce ben size onları yorumlarım. Allah'ın izniyle rüyalarınızı nasıl yorumlarsam öyle çıktığını da görürsünüz. Bu Allah'ın bana öğrettiği bir ilimdir. Çünkü ben Allah'a inanmış, onu bir bilmiş, atalarım İbrahim, İshak ve Yakup peygamberlerin dinine uymuş bir insanım. Ey benim hapishane arkadaşlarım! Tek bir Allah varken O bizi yaratmış ve sahip olduğumuz her şeyi bize O vermişken başka bir Tanrı'yı O'na ortak koşmak bize hiç yakışır mı? Sorarım size. Siz söyleyin hangisi daha iyi ve daha doğrudur? Hiçbir şeye gücü yetmeyen bir takım sahte Tanrılar mı? Yoksa her şeye gücü yeten tek bir Tanrı mı? Bu sizin ibadet ettiğiniz Tanrılar boş, Sahte ve uydurma tanrılardır. Allah ise ibadeti yalnız ve yalnız kendisine yapmamızı emretmiştir. Çünkü bizi yaratan ve bize rızık, yiyecek ve içecek veren O'dur. İbadete layık olan da O'dur. Ne yazık ki insanların birçoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Ey benim zindan arkadaşlarım! Görmüş olduğunuz rüyaların yorumuna gelince bakın ben size onları yorumlayayım. ''Sizin biriniz krala şarap sunacak, ona hizmetçilik edecek, diğer biriniz de asılacak ve kuşlar onun kafasına konacak, başından yiyecek.'' dedi. Hz. Yusuf, krala hizmetçilik edecek olanın kısa bir zaman sonra hapisten kurtulacağını anlayınca ona ''Krala benim durumumu, günahsız olarak hapiste kaldığımı söyle, artık bu haksızlığa bir son versin.'' dedi. Kralın hizmetçisi hapisten çıktı. Kralın yakın bir adamı oldu. Diğer arkadaşı da Hz. Yusuf'un yorumladığı gibi idam edildi. Kuşlar onun etrafında dolaşarak başının etini yediler. Krala hizmetkar olan arkadaşı Yusuf'un durumunu krala bahsetmeyi tamamen unutmuştu. Aradan yıllar geçti. Hz. Yusuf'u hapiste arayan soran olmadı. Bir gece kral uykuya varmıştı. Rüyasında kendisini bir nehir kenarında oturmuş... Önceden yedi semiz, sonra yedi tane de cılız ineğin arka arkaya nehirden çıktıklarını gördü. Daha sonra da cılız olan ineklerin semiz inekleri yiyip tükettiklerini hayretle seyretti. Bir korkuyla uykudan uyandı. Korkusu dağılınca tekrar uyudu. Bu defada rüyasında yedi tane yeşil başak, yedi tane de kuru başak vardı. Kurumuş başaklar da yeşil başakları yemeye başladı. Daha sonra heyecanlandı. Korkarak uyandı. Sabah olunca adamlarını etrafına topladı. O gece rüyasında gördüklerini onlara anlattı. Hiçbiri bu rüyayı nasıl yorumlayacaklarını bilemediler. Bu tuhaf, karışık ve anlamsız bir rüya dediler. O anda kralın hizmetkarı Hazreti Yusuf'un rüya yorumlamaktaki ustalık ve bilgisini hatırladı. Krala, bana müsaade ederseniz gideyim cezaevindeki arkadaşım Yusuf'u göreyim. Bu rüyayı ona yorumlatayım. Ondan sonra gelir size bunun açıklamasını yaparım dedi. Kral merak etmişti. Derhal onu Hazreti Yusuf'a gönderdi. Hizmetkar Hazreti Yusuf'un yanına vardı. Ey özü sözü doğru Yusuf dedi. Rüyada yedi semiz ineği yedi cılız inek, yine yedi yeşil başağı yedi tane kuru başak yerse bu ne demektir? Sen böyle bir rüyayı nasıl yorumlarsın? Bunu bana haber ver de merakla öğrenmek isteyenlere gidip o yorumu bildireyim. Hazreti Yusuf bu rüyayı şöyle yorumladı. Yedi sene pek çok ekin ve ürün olacak. Memleket bolluk içinde refaha kavuşacak. Bunun arkasından yedi sene gelecek ki bu senelerde de ekin ve ürün az olacak. Ülke kıtlık içinde kalacak. İlk yedi sene çok çalışınız, çok ekiniz. Bu yılların ürünlerini toplarken yiyeceğiniz kadarını ayırın. Kalan hepsini depolarda saklayın. Böylece bolluk senelerinde depo etmiş olduğunuz buğdayları kıtlık senelerinde yersiniz. Bunlardan sonra bir bolluk senesi daha gelir ki insanlar bol bol üzüm, kamış, susam üretirler. Onların suyunu ve yağını çıkarırlar. Doya doya bunlardan istifade ederler. Rahat ve huzur içinde yaşarlar. Kralın hizmetkarı dönüp de Hazreti Yusuf'un bu söylediklerini krala haber verince kral çok memnun oldu. Rüyasını bu şekilde yorumlayan Hazreti Yusuf'u çok takdir etti. Hizmetkarını tekrar Hazreti Yusuf'a gönderdi. Onu özel adamlarından birisi yapmak istediğini söyledi. Bunun için Hazreti Yusuf'u zindandan çıkartarak huzuruna hemen getirmesini emretti. Fakat Hazreti Yusuf daha önceden kendisine haksızlık yapıldığını, suçsuz yere hapse atıldığını kralın bilmesini istiyordu. Onun için bu daveti hemen kabul etmedi. Hizmetkara, gidiniz, krala söyleyiniz. Ellerini kesen o kadınları huzuruna çağırsın. Bana attıkları suçu işlemediğimi anlatsınlar. İşin iç yüzü ve kimin ne yaptığı ortaya çıksın. Ben de ondan sonra hapisten çıkarım dedi. Kral o kadınlara haber gönderdi. Yusuf hakkındaki bildiklerini onlardan sordu. Onlar da, Yusuf çok ahlaklı ve dürüst bir gençtir. Onun herhangi kötü hareketi görülmemiştir. O tamamen suçsuz bir şekilde hapse atılmıştır, dediler. Vizir'in hanımı da gerçeğin ortaya çıktığını görünce, ben Yusuf'a ahlaksız ve kötü bir teklifte bulundum. Fakat o kabul etmedi. O suçsuzdur. O haksız olarak hapsedilmiştir, diye ekledi. Kral bunları öğrenince Hazreti Yusuf'un çok doğru ve zeki bir adam olduğuna karar verdi. Onun bilgisinden ve doğruluğundan ülkesi adına faydalanmayı düşündü. Bu adamı derhal benim huzuruma getiriniz diye emretti. Hazreti Yusuf geldi. Kralla görüştü. Kral Hazreti Yusuf hakkındaki görüşlerinin doğruluğuna, onun çok dürüst, zeki ve samimi bir insan olduğuna kendi gözleriyle bir kere daha şahit oldu ve ona bundan böyle sen bizim yakınımız, kıymetli ve değerli danışmanımızsın dedi. Hazreti Yusuf düşüncelerini krala şöylece ifade etti. Ülke önce bir bolluk, sonra da şiddetli bir kuraklık görecek. Devlet hazinelerinin idaresini bana bırakınız. Ben bu işi yapmaya yetenekli ve yeterliyim. Hazinenin tek kuruşuna dahi dikkat edeceğime emin olabilirsiniz. Bolluk zamanlarında da, kıtlık zamanında da o hazineyi en güzel bir şekilde koruyup geliştireceğim dedi. Hz. Yusuf, kralın veziri olmuştu. Devletin hazineleri onun emrine verilmişti. Her şey onun eliyle idare ediliyordu. Bolluk seneleri geçmiş, kıtlık seneleri başlamıştı. Hz. Yusuf, bolluk senelerinde depo ettiği buğdayları, Halka dağıtmaya başladı. Memleket çok sıkıntılı günler geçiriyordu. Yakın ülkelerde açlık ve yoksulluk içinde olanlar yiyecek alabilmek için gruplar halinde Mısır'a akın etmeye başladılar. Bir gün Yusuf'un kardeşleri de yiyecek bir şeyler bulabilmek umuduyla Mısır'a gelmişler ve Hazreti Yusuf'un huzuruna çıkmışlardı. Hazreti Yusuf kardeşlerini görünce tanıdı. Fakat onlar Hz. Yusuf'u tanıyamamışlardı. Gün gelip de Yusuf'un Mısır'a vezir olacağını akıllarının ucundan geçirmemişlerdi. Hz. Yusuf onlara kaç kardeş olduklarını sordu. Biz on iki kardeşiz. Birimiz kayboldu. En küçük kardeşimiz de babamızın yanında kaldı dediler. Hz. Yusuf onlara yedirdi içirdi. İkramlarda bulundu. Daha sonra da bundan böyle istediğinizi size verebilmem için... Küçük kardeşinizi de buraya getirmeniz gerekiyor. Haydi gidin onu da getirin. O zaman istediğinizi vereyim. Eğer onu getirmezseniz size bir daha hiçbir şey veremem dedi. Onu da beraber getirmeye uğraşırız dediler ve ülkelerine dönmek için hazırlığa başladılar. Hz. Yusuf adamlarına kardeşlerinin buğdayla değişmek için getirdikleri malları da buğday çuvallarının yanına koymalarını emretti. Kardeşler, hep birlikte babalarının yanına döndüler ve ona Mısır'a tekrar gittiğimizde eğer kardeşimiz bünyamin'i de bizimle beraber göndermezseniz bize bir daha hiçbir şey vermeyecekler dediler ben onu kimseye emanet edemem korkarım vaktiyle Yusuf'a yaptığınızı ona da yaparsınız ey babamız söylediklerimiz doğrudur İnanınız. buğdayla değişmek için buradan götürdüklerimize bakınız vezir hepsini geri vermiş almamış götürdüğümüz sermayeyi de bize geri vermiş dediler. Babaları, koruyacağınıza ve onu sonuna kadar savunacağınıza dair bana kesin bir söz vermedikçe onu asla sizinle göndermeyeceğim dedi. Onlar da kardeşlerini canlarından daha iyi koruyacaklarına dair kesin söz verdiler. Yeminler ettiler. Buğday getirmek üzere tekrar Mısır'a gitmek için hazırlığa başladılar. Babaları onlara gönderirken şu öğütlerde bulundu. ''Şehre girerken hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin.'' dedi. Hz. Yakup kendince tedbir alıyor ve başlarına bir felaket gelecek olduğunda hepsinin birden zarar görmesini istemiyordu. Kardeşleri Bünyamin'le beraber yollara düştüler. Mısır'a varıp Hz. Yusuf'un huzuruna çıktılar. Hz. Yusuf kardeşi Bünyamin'i bir kenara çekti ve ona ''Ben senin öz kardeşin Yusuf'um. ''Bunu kardeşlerine söyleme. Ben seni yanında tutmak için bir oyun oynayacağım. Sakın belli etme.'' dedi. Bünyemin kardeşine kavuştuğu için çok mutlu olmuştu. Hz. Yusuf, Bünyemini kardeşlerinden kurtarıp kendi yanında barındırmak istiyordu. Adamlarına ''Kralın su içtiği kaseyi Bünyemin'in eşyası içine saklayın.'' dedi. Dediği gibi yaptılar. Herkesin yükü devesine yüklenmiş ve sımsıkı bağlanmıştı. Kafile hareket etmek üzereyken muhafızlardan biri haykırdı. ''Siz hırsızsınız, durun bakalım. Üstünüzü ve eşyanızı arayacaklar.'' Hep birden haykıran sese dönerek ''Neyiniz kayboldu?'' diye sordular. Muhafız ''Kralın su içtiği bardağı çalmışsınız.'' dedi. ''Biz buraya hırsızlık yapmaya gelmedik. Gelin nereye bakacaksanız bakın.'' dediler. Muhafızlar ''Sizin kanunlarınıza göre hırsızlık yapanın cezası nedir?'' diye sordular. ''Hırsız kimin eşyasını çalmışsa bir süre onun esiri olarak kalır.'' dediler. Hazreti Yusuf da bu kafileyi kontrole geldi. Askerler hepsinin eşyalarını indirdiler. Didik didik aradılar. Bünyamin'in eşyasını en sona bıraktılar. Sonunda Bünyamin'in eşyasından kralın su kabı çıktı. Bunun üzerine Hazreti Yusuf cezalı görülen kardeşini yanında koydu. Kimse de bundan şüphelenmedi. Kardeşleri ''Çalmışsa ne diyelim?'' Onun kardeşi de daha önce hırsızlık etmişti dediler. Hazreti Yusuf bu sözlerden kendisinin kastedildiğini anlamıştı. Fakat yanlış anlaşılmış eski bir olayın detayını anlatırken kendisinin Yusuf olduğunu belli edeceği için sustu. Bütün planı üst olmak üzereydi. Yalnız içinden siz ondan daha kötü durumdasınız. Bu söylediklerinizin yalan olduğunu Allah biliyor diyebildi. Kardeşleri Bünyamin'i bütün güçleriyle koruyup savunacaklarına dair babalarına verdikleri sözü ve ettikleri yeminleri hatırladılar. Yusuf'a, ey muhterem vezir, onun ihtiyar bir babası vardır, ona çok düşkündür. Ne olursun onun yerine bizden birimizi alıkoy, biz senin iyi bir kimse olduğunu, iyilik yapmayı sevdiğini düşünüyoruz dediler. Hiç öyle şey olur mu? Suçu kim işlemişse cezasını o çeker. Biz birisinin suçu için başkasına ceza veren zalimlerden değiliz dedi. Bünyamin'i alıp götürmekten ümitleri kesilince bir araya gelip ne yapacaklarını düşünmeye başladılar. En büyükleri Bünyemini koruyacağımıza yemin ettik. Onu burada bırakmaya gönlüm razı olmaz. Babama hangi yüzle bakarım? Onu buradan alıp götürmedikçe ben babamın karşısına çıkamam dedi. Peki ne yapacaksın? Kardeşimi beraberimde götürmedikçe, veya babam dönmeme izin vermedikçe burada kalacağım. O halde biz ne yapacağız? Siz dönün, babanızın yanına gidin. Ey babamız, oğlun hırsızlık etmiş, biz ne yapalım deyin. Abilerinin dediği gibi babalarının yanına döndüler. Babaları, bünyemin nerededir diye sorunca başlarından geçenleri bir bir anlattılar. Fakat Hazreti Yakup inanmadı. Hayır, hayır bu olamaz. Benim oğlum hırsızlık etmez dedi. Orada bizimle beraber ülkemizden başka insanlar da vardı. Olup biten her şeyi onlar da gördü, duydu. Bize inanmıyorsan onlara sor dediler. Bu muhakkak bir tuzaktır. Vaktiyle oğlum Yusuf'a yaptığınız gibi şimdi ona da benzerini yaptınız. Fakat ben Allah'tan hepinizi bir araya toplamasını niyaz edeceğim. Ona yalvaracağım dedi. Yakup peygamber oğlu Bünyamin'e çok üzülmüştü. Yusuf'a olan üzüntüsü de tazelendi. Günler ve haftalarca ağladı. ağlay ağlıya gözlerini kaybetti. Onun bu şekilde devamlı ağlaması üzerine çocukları ona Durmadan Yusuf'u hatırlıyor ve ağlıyorsunuz. Korkuyoruz hastalanıp öleceksiniz. Yeter artık bırakın şu ağlamayı dediler. Babaları onlara Benim derdim sizlerle değil. Beni kendi halime bırakın. Benim derdim, tasam, şikayetim sadece Allah'a, Allah'ın bana merhamet edeceğine ve içinde bulunduğum bu üzüntüden beni kurtaracağına inanıyorum. Ey benim yavrularım! Bunca üzüntü ve sıkıntıdan sonra bir ferahlık geleceğinden ümidinizi kesmeyin. Sadece Allah'a inanmayan kimseler Allah'ın rahmetinden ümitlerini keserler. Mısır'a dönün ve Yusuf'la kardeşini araştırın dedi. Yusuf'un kardeşleri Bünyamin'i affetmesini ve onu kendilerine bağışlamasını vezirden rica etmek üzere tekrar Mısır'a döndüler. Vezir'in huzuruna girdikleri zaman ona, ''Ey saygıdeğer vezir, çok sıkıntı ve üzüntü içindeyiz. Yanımızda fazla değerli bir eşya getiremedik. Sizden yardım rica etmeye geldik. Kardeşimizi bize bağışla. Sen iyi ve cömert birisin.'' ''Bize de en büyük iyiliği bu şekilde yapmış olursun.'' dediler. Hz. Yusuf onlara, ''Nasıl? Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı artık öğrendiniz mi?'' dedi. Dikkatli dikkatli yüzüne baktılar. Sonra da, ''Sen Yusuf musun yoksa? Evet, evet gerçekten bu Yusuf'un ta kendisi.'' dediler. ''Evet.'' dedi. ''Ben Yusuf'um. Bu da kardeşim Bünyamin'dir. Bu... Bize Allah'ın büyük bir lütuf ve ikramı olmuştur. Her kim kendisini kötülüklerden korur ve sabretmesini bilirse, Allah ona çeşit çeşit mükafatlar verir. Hep birden, Ey bizim kardeşimiz! Vallahi Allah seni bizden üstün kılmıştır. Sen bizi affet. Sana ettiklerimizden dolayı bize ceza verme, dediler. Hz. Yusuf, Korkmayınız, bugün size ceza verecek değilim. Allah da yaptığınız hatalar sebebiyle sizi affetsin O merhametli olanların en merhametlisidir dedi Onlara babasının durumunu sordu Sana ağlamaktan dolayı gözlerini kaybetti dediler Hz. Yusuf sırtındaki gömleği çıkardı Kardeşlerinden vaktiyle Yusuf'u öldürmeyin Onu kuyuya atın diyen kardeşine verdi Alın bu gömleği babama götürün Onu yüzüne sürsün Allah ona eskisi gibi yine gözlerini bağışlayacaktır. O tekrar rahat rahat her şeyi görecektir. Bütün ailenizi toplayın ve hep birlikte bolluk içinde yaşayacakları Mısır'a gelsinler. Hz. Yakup aleyhisselam evlatlarının Mısır'dan dönmesini bekliyordu. Kervan yaklaştıkça Yusuf'un kokusunu almaya başladı. Kendisine kuvvetli bir seziş geldi. Çevresindekilere... Ben Yusuf'un kokusunu duyar oldum dedi. Etrafındakiler birbirlerine baktılar. Eski şaşkınlığına yine dönüyorsun dediler. Yusuf çoktan öldü. Yıllar önce onu kurt yedi. Yakup peygamberin çocukları Mısır'dan döndüler. Yusuf'un gömleğini onun yüzüne sürdüler. Hazreti Yakup'un gözleri açıldı. Üzüntüsü dağıldı ve çocuklarına dönerek Ben size sizin bilmediklerinizi bilirim. Allah beni tekrar Yusuf'la buluşturacaktır dememiş miydim? Ey bizim muhterem babamız! Bizim için Allah'tan af dile dediler. O da onlara, sizin için Allah'tan af dileyeceğim. O kusurları bağışlar. Kullarına iyilik ve ikramı çok boldur. Bunda hiç şüpheniz olmasın dedi. Hz. Yakup bütün ailesini topladı. Mısır'a göç ettiler. Onlar Mısır'a gitmeden önce, Hz. Yusuf yollara çıktı. Onları şehrin dışında karşıladı. Babasını ve annesini kucakladı. Onlara büyük bir saygı gösterdi. Hep beraber Mısır'a girdiler. Hz. Yusuf onlara ''Allah'ın dilediği kadar Mısır'da huzur ve güven içinde yaşayın'' dedi. Hz. Yusuf sarayına girdi. Saltanat koltuğuna oturdu. Kardeşleri, annesi, babası hep onun etrafında toplandılar. Hz. Yusuf babasına döndü. ''Ey babacığım'' dedi. ''Daha önce görmüş olduğum rüyanın yorumu işte budur. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Beni hapisten çıkardıktan sonra hükümdar eyledi. Şeytan kardeşlerimle benim aramı açmıştı. Böylece aradan yıllar geçti. İyilik ve cömertliği sonsuz olan Allah'ımız bugün de sizi çölden kurtarıp buraya getirdi.'' Şu muhakkaktır ki Rabbim bir şeyin olmasını dilerse bütün sebeplerini hazırlar ve o şeyi gerçekleştirir.